Merhaba, yeni bir bir dolap kitapla karşınızdayız. Merhaba, bir dolap kitabı hoş geldiniz. Ee, dün akşam e, geç saatlere kadar o, o, olimpiyatların açılış törenini izledik biz. Evet, olimpiyat ee, ateşi yakıldı. Evet, e, bundan neden bahsediyoruz bu programda, şimdi ne ilgisi var diyecek olursanız... ...eğer izlemediyseniz e, mutlaka tekrarını yayınlarlar. E, izlemenizi öneririz, çok güzel bir törendi ama törenin içinde bir bölüm vardı ki... E, ...biz çok etkilendik çünkü... İngiltere tarihi ve İngiliz kültürüyle ilgili pek çok şeyden bir gösteri hazırlamışlar. Bunun içinde çok önemli bir bölümünde de çocuk edebiyatıyla ilgili bir sahne gösterisi vardı. Ya müthiş bir şey. Yani. Evet, yüzlerce çocuk, işte 300 küsür tane yatak sanırım gerçek hemşirelerin de dansçı olarak rol aldığı bir sahnede çocuklar uykuya dalarken kabusları gökyüzünden evet. sağdan soldan yağmaya başladı. İngiliz çocuk edebiyatından karakterler tabii bunun için seçilmiş mesela işte Harry Potter'dan Voldemort. Evet dev bir Voldemort vardı. kuklası e, uçarak elinde işte asasıyla geliyor ve e, uykudan önce çocuklara e, bir masalcı teyze masal okuyor. Bu masalcı teyze de e, Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'ti. Ama Peter Pan'dan okudu. Evet Peter Pan'ın e, giriş bölümünü okudu çocuklara. Ondan sonra çocukların kabuslarını kovmak için gökten bir sürü şemsiyeleriyle Mary Poppins indi. <gülüyor> ya gökten Mary Poppins yağdı demek evet. yanlış olmaz. Yani çok keyifliydi. bu yani İngiliz çocuk edebiyatı zaten çok önemli ve büyük bir alan ama bunu olimpiyat gibi e, çok evrensel bir e, konunun içine bu kadar güzel yedirilmiş olmaları ve bu şekilde sunmuş olmaları çok çarpıcıydı. Çarpıcı ve Kılıç Kalkan ekibinden daha etkili. <gülüyor> <gülüyor> e, İngiltere ile devam, devam edelim. Devam edelim evet senin önündeki kitaplar. E, benim önümde benim çok sevdiğim bir e, macera dizisi var. Çerup kitapları. Robert Machimor'un yazdığı Türkçe'de kelime yayınları tarafından aktarılan Çerup dizisi. E, çocuk ajanların öykülerini anlatıyor. Onu yani böyle Şimdi orada o noktada çocuk ajanlar diye hani kaba taslak söyledim ama çok bir şunu da söyleyelim o zaman. Olimpiyat açı açılışıyla ilgili yine bir bağlantı var. Kraliçe'yi e, Olimpiyat alanına e, son James Bond 007 James Bond getirdi helikopterlerle helikopterle Ve paraşütle, paraşütle attırdılar. Ya çok eğlenceliydi. Eee fakat e, anladık ki daha yani daha doğrusu biz zaten biliyorduk bu kitapları okuduğumuz için e, Çaylak dizisini okuduğumuz için 007'den evvel bir e, daha küçük yaş grubu ve çok acar bir ajan grubu var. Evet 007 e, MI5'in işte İngiliz Gizli Servisinin e, en önemli e, ajanlarından biri ama İngiliz Gizli Servisinin aslında bilmediğimiz bir kolu daha var. E, Çerup diye çocuklardan tamamen 17 yaş altı 17 yaşına geldiklerinde emekli oluyorlar. Çocuklardan oluşan bir ekip söz konusu. Çok güzel söyledin 17 yaşında emekli oluyorlar evet, diye. Öyle çünkü 17'de bitiyor işleri. Çerup nedir? Şimdi kısaca çerup nedir onu okuyayım ben. Çünkü bayağı tarihsel bir bilgi var Doğru. burada. Doğru. 2. Dünya Savaşı sırasında Fransız siviller ülkelerindeki Alman işgal güçlerine karşı bir direniş hareketi başlattılar. Bu hareketteki en faydalı kişiler büyük ölçüde çocuklar ve gençlerdi. Bazıları gözcülük yaptı, haber taşıdı, bazıları ise evlerini özleyen Alman askerleriyle arkadaş oldu ve onlardan direnişçilerin Alman askeri operasyonlarını sabote etmesini sağlayan bilgiler sızdırdı. Charles Sanders'in adındaki Britanyalı bir ajan yaklaşık 3 yıl bu Fransız çocuklarla birlikte çalıştı. Britanya'ya döndükten sonra da Fransa'da öğrendiklerini gizli görevlerde görev alacak 20 çocuğun eğitiminde kullandı. Bu birimin kod adı Cherub'du. Henderson 1946'da öldü fakat yarattığı örgüt büyüdü, gelişti. Bugün Cherub'un en büyükleri 17 yaşında olan 250'den fazla çocuk ajanı var ve kurulduğu günden beri varoluş nedeni değişmedi. Yetişkinler çocukların onları izlediğinden asla şüphelenmez. Kitabın ana fikri bu. Kitabın baş kahramanı da James isminde bir çocuk. James 12 yaşındayken annesi bir hırsız, hırsızlar kraliçesi, evet, bir çete bayağı. lideri. Ve James 12 yaşındayken bir de kendinden küçük kız kardeşi var. Annesi ölüyor ve iki kardeş ayrılıyorlar. James kendini bir yetimhanede buluyor ve yetimhanede tam yani suçla... Arasında çok ince bir çizgi varken e, beklenmedik olaylar gelişiyor ve kendini Çerup kampüsünde buluyor. E, burada bir takım testlere tabi tutuluyor ve Çerup'la e, ilgili de bilgi alıyor Çerup'un başkanında. Çerup'un e, başkanı da bu Çerup'u kuran Henderson'ın oğlu. <gülüyor> çok özür dilerim. E, ve Çerup diye bir şeyin varlığından haberdar oluyor ama... ...beni buradan bırakıp giderseniz işte herkese bunu anlatırım diyor James ve başkan diyor ki sana kimi inanır ki? Yani evet işte. Yani <gülüyor> bir çocuktan böyle bir laf duyduğunda hani uyduruyor gibi gelir. Neyse sonuçta James değerlendiriyor durumu ve bunun hani çok gayet havalı bir hayat olabileceğini, gayet güzel olabileceğini öğreniyor. Kız kardeşi de oraya getiriliyor ve James'in da ajanlık kariyeri başlıyor. Ee, bu ajan kariyeri nasıl oluyor bu çocuklar burada çok 10 e, yaşlarına geldikleri zaman tabi e, ailesi olmayan kimsesiz çocuklar genelde seçiliyor ve fiziksel olarak zihinsel olarak yeterli olduğuna inanılan çocuklar özel çocuklar getiriliyor buraya çok ağır eğitimlerden geçiyorlar 100 günlük bir temel eğitimleri var yani en ağır askeri eğitimlerden daha sert bir de böyle psikopat çılgın bir eğitmenleri var. <gülüyor> Norman diye. E, ve bu o, 100 günün sonunda e, bu çocuklar hem işte fiz, e, nasıl diyeyim fiziksel özelliklerine göre e, etnik gruplarına göre başka diller öğreniyorlar. E, James işte Rusça öğreniyor. E, hayatta kalma becerileri ediniyorlar. İşte avlanma Doğada, Doğada yalnız başına evet, kalabilme, evet, kalma. silahlarla ilgili çok önemli bilgiler ediniyorlar. Teknolojiyle ilgili bir donanım kazanıyorlar ve günü geldiğinde uygun görevlere ajan olarak gönderiliyorlar. Diğer MI5 ajanlarıyla birlikte. Çerub'un amacı işte başta o savaşta Charles Anderson'ın yaptığı gibi bir suç örgütünün içine... Herhangi birisini yetişkin birisini koyduğunda doğrudan şüpheler üstüne çeker. Çünkü e, yani kuşku uyandırıcı bir şeyler vardır. Ama bir çocuk geldiği zaman oraya çocuk masumdur, evet, çocuk yani. çocuktur, bir şey bilmez diye düşünülüyor. En azından bir... gücü yetmez diye düşünülüyor. Evet, kimse çocuklardan şüphelenmez. E, çerup sözcüğü de zaten küçük kanatlı melek anlamına hı hı. geliyor. Masum çocuk anlamında. E, Amaç... Hani görevler diyoruz ama e, nedir bu görevler? Mesela işte Türkçe'ye 7 kitap çevrildi Çerup'ta. En son düşüş, 7. kitabı düşüş yayınlandı çok kısa süre önce. <gülüyor> Bunlardan <gülüyor> ilkinde ilk kitap Çaylak'ta e, bir doğa örgütü ama terörist bir e, çevreci örgütün içine sızıyor. <gülüyor> James yani insanları toplu biçimde katletmeyi planlayan bir... An bir e, ...haince bir planları var. Bunu çökertmek üzere. İnsanlar derken işte petrol tekelini elinde tutan... E, ...bir zümreden bahsediyoruz aslında burada işte. Aslında e, gündelik hayatımızda çok sık e, andığımız diyelim. Evet yani e, konular çok güncel. Evet. Gerçekten e, her gün haberlerde duydum. İşte uyuşturucu çeteleri var, mafya var, işte dolandırıcılar var... İkinci bölümde A sınıfında yani bir uyuşturucu kartelinin içine sızıyor. İşte kartelin başındaki esas patron işte hakkında yeterli delil bulunamadığı için bir türlü yakalanamayan bir adam. Bu adamın çocuklarıyla arkadaş olmak üzere James'e birkaç çocuk birden gönderiliyor. Ondan sonra bir tanesinde Amerika'nın en sık korunan hapishanelerinden birinin içine giriyor. ...oradan bir çocuğu dışarı kaçırmak üzere... ...yani bir yem olarak kullanılmak üzere... ...ama yani o hapishane şartları... ...inanılmaz yani yetişkin bir insan bile... ...buna dayanamazken bir çocuk gidiyor oraya ama... ...üstesinden geliyor... ...başka bir tanesinde... ...bir dini tarikat var... ...o ilk kitaptaki çevre örgütüyle... Hmm. ...bağlantısı olduğu... ...düşünlen bir tarikat var ama... ...yani çok uç noktalarda... ...yaşayan insanlar bunlar... ...onların içine giriyorlar yani... E, çok e, nasıl diyeyim en heyecanlı, en aksiyonlu yetişkin polisiye filmlerinin kitaplarının içinde olabilecek her türlü konuyu e, Robert Machmore almış ve e, çocukların dünyasına çok sıra dışı bir biçimde uyarlamış. E, okurken böyle her seferinde ben soluk solağa kalıp ne olacak acaba bunun üstesinden nasıl kalkacaklar acaba diye nefes nefese okudum e, Kitaplarla ilgili ben, benim en... Çarpıcı bulduğum şey sen değindin zaten ama gün, gün, günlük hayatımız, yani dünya üzerinde e, her zaman gündemde olan çeşitli konulara değiniyor olması. İşte uyuşturucu kartelleri gibi, dini tarikatlar e, gibi yani bunlar hep saldırgan e, ne diyelim topluluklar zaten. Hı hı. Ya da işte e, çevreci bir grup var, e, bir... Zümre'nin toplantısını sabote edecek işte o insanları katledecek ama o insanlar da zaten dünyayı alt üst eden petrol üzerinden işte dünyayı alt üst eden bir zümre ama orada bir ahlak çatışması Hı -hı. var bu ahlak çatışmasını hiç eee atlamayarak evet. yani mesela o çatışmayı dile getiriyor olması da benim için yani bu insanları öldürmek de çözüm evet. değil sonuçta dolayısıyla yani onlar kötülük yapıyor olabilirler petrol üzerinden dünyayı birbirine sokuyor olabilirler çocuk askerlere bile neden oluyor olabilirler evet. silah vesaire bilmem neyle ama e, öte yandan yöntem de bu değil evet. yani bu ahlak tartışmasını yapıyor olması da müthiş bir evet. şey ve günlük hayatımızda tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar çünkü çocuk edebiyatında e, çok karşılaştığımız bir durum var e, yani hani ee, ...en ideal olandan girip en ideale gitmek... ...sanki evet, dünyada şey savaş poz, yokmuş gibi... Evet, yani hiç dünyada savaş yok, sorun yok... ...kimse uyuşturucu kaçırmıyor... ...kimse silah kaçırmıyor, hiç çocuk asker yok... ...falan gibi bir dünyadan bahsetmeye eğilimliyiz... Evet. E, ...meyilliyiz... Ee, ...dolayısıyla bunun içinde... E, ...bu kitaplar çok özel evet. bir yere sahip... Ee, ...şimdi ben de onu diyecektim... Ee... ...bu kitaplar alabildiğine gerçek... ...hatta e, laf aramızda ben bu... E, çeruk biriminin olduğuna çok eminim... Yani, <gülüyor> ...kitabın içinde her şey hayalidir... ...diyor ama yani... ...o kadar mantıklı ki her şey çok <gülüyor> örtüşüyor... ...niye olmasın işte şüphelenmiyoruz... Hayır. ...ve farkına bile varmıyoruz bunun... ...kesin yani bir yerlerde dolanıyor... ...aramızda Hadi dolanıyor bakalım. hocam... E, ...o ahlaki mesele de... ...önemli mesela... Ee, Yaratık e, alt, dizinin 6. kitabı Yaratık'ta e, hayvanları korumak üzere işte kurulmuş bir e, örgüt var. Terörist girişimlerde bulunuyor. Yani çevre hakların işte hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri protesto etmek üzere böyle yola çıkmış. Ama artık e, zamanadan çıkmış ve insanları e, öldürmeye kadar varan girişimleri oluyor. E, bu çetenin içine sızmak üzere gidiyorlar. İşte James var. James'in kız kardeşi Lauren da orada ve ee, Laura'nın kendini sorgulaması yani o hayvanlara yapılan şeyleri e, görüp e, bununla yüzleşmesi. James'in bir yerde e, hamburger yediği bir sahne var ve hamburger etini e, görünce ona aktarılan o görev briefinginde okuduğu belgelerdeki işte o hayvanların yetiştirilmesi o nasıl elde edildiği. E, bütün bunları düşünüp sorgulamaya başlıyorlar işte Laura'nın sonunda vejeteryan oluyor bu. Görevin sonunda Hı. ya da işte genelde çocuk oldukları için yakalanması planlanan kişi ya da kişilerin çocuklarıyla yani kendi yaşındaki kişilerle ilişki kurmaları isteniyor bu çaruplardan ve işte uyuşturucu kartelinin başındaki adamın oğluyla arkadaş oluyor James mesela ya da başka bir yerde başka bir çocukla arkadaş oluyor ama hani kötülerin dünyasında Çocukların arasına sızıyorlar ve aslında herkesin kötü olmadığı ya da o kötü adamların da iyi taraflarının olduğunu görebiliyorlar. İyi ile kötü o kadar içe ki. Evet ama bir yandan işte bir görev sorumluluğu evet. var. Yani bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Ee, i̇şte bir adım atmaları gerekiyor. Ee, ama işte kendi içlerindeki o iç dünyalarındaki sorgulamayı görmek de çok güzel. Evet o yüzleşmeler, o çatışmalar hem görevini yerine getirmek nasıl diyelim sorumluluğu hem o ahlaki yani ahlaki diyorum buna çünkü tüm dünyayı ilgilendiren, tüm dünya insanlarını etkileyen meselelere değiniyor genelde kitaplar evet. ki en önemli özelliği bu sanırım. Yani evet bunlar macera kitapları. Hani böyle de bakılabilir. Yani vardı yani ya, abuk sabuk kitaplar. Diyen insanlar, Diyan insanlar oluyor, evet. var ya yani hani e, Tamam macera kitabı işte Ajan ya inanılmaz çocuk ya nasıl yapacak onu falan diyebilirsiniz ama evet yapmıyordu olabilirler değindikleri meseleler önemli evet. oradaki e, o düşünce e, biçimleri çatışmalar onlar önemli Bence Evet e, zaten e, bunlarda göz önüne alınmış olmalı ki dizinin ilk kitabı yayınlandığında e, 7-8 tane ödül çeşitli kurumlardan ödül almış çok e, İngiltere'de çok beğenilen çok tutulan bir seri olmuş bu ve ondan sonra işte Türkçe'de dahil olmak üzere çok sayıda dile çevrilmiş e, İngiltere'de 12 kitap tamamlandı 2010 yılında sanırım buraya e, not etmemişim ama 2010 yılında 12. kitap da yayınlandı artık James orada üniversite çağına geliyor ve hmm, emekli, emekli oluyor, yani. oluyor muhtemelen e, Türkçe'ye çevrildiğinde öğreneceğiz, öğreneceğiz. ayrıntılarını ee, ama ondan sonra iki, bu bir ilk seri olarak adlandırılmış bu klasik çerup serisi, serisi olarak ee, ardından bir ikinci seriyi başlatmış yazar. Ee, o i̇kinci seride de yeni bir kadro yeni bir çerup e, karakteri işte birkaç tane çocuk var. James'in kız kardeşi Lauren biraz daha büyümüş olarak yine orada boy gösteriyormuş ama e, demek ki bu seri bitince okurları kesmemiş olmalı böyle bir talep gelmiş olmalı ki. Yeni bir evet, şey başlatmış. Ee, bir yandan e, Henderson's Boys diye o 1940'lı hmm. yıllara İkinci Dünya Savaşı yıllarına gidip o Çerub'un ilk temellerini nasıl ortaya konduğunu anlatan sanırım. Okumadım bilmiyorum öyle bir serisi var. Ee, Cherubcampus.com diye Çerub'un e, çok büyük bir internet sitesi var. Orada bütün karakterlerin... Dosyaları var tek tek işte Kişisel özellikleri görülebiliyor Bazı kitapların içinden Ekstra bonus bölümler var Kitaplarda olmayan Hı. Öykülerde tıklanıp okunabiliyor Çok keyifli bir sitesi var Yani Çerup işte çaylakla başlıyor Düşüşe kadar yedi kitap Türkçede Düşüş Konuyla, en son çıkanı değil mi? Düşüş en son yani geçtiğimiz günlerde Çok Hı. yakın zamanda yayınlandı Zaten Türkiye'de de çok büyük ilgi görüyor Bu seriyi ee, ...sürekli yani bir dolap kitabı da... E, evet ...yorumlar geliyor. Yorumlar geliyor. bir yer işte, Düşüş henüz çevrilmemişken... Evet. ...ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak biliyor musunuz? ...diye <gülüyor> böyle e, çok e, fanatik bir... E, ...izliği, kitlesi var. Kitlesi evet. var. E, konu ilginizi çekiyorsa... E, e, ...bu seriye bir göz atmanızı öneririm ben. Gerçekten hani, macera seviyorsunuz. Bir de bu kadar gerçekçi maceralar olunca... E, ...okuması çok keyifli oluyor. Yani hem çocuklar hem yetişkinler yine... Evet. Yani yetişkinlerin de rahatlıkla okuyup içinde kaybolabilecekleri evet. mi acaba? Bu arada 12 yaş üzeri evet, kitaplar. bu kitaplar onu da belirtelim. Şimdi telefon numaramızı vereceğiz şarkımızı dinleyeceğiz ve bize arayan ilk kişi Cherub'dan bir kitap Çerup'un ilk kitabını kazanma şansı yakalayacak. Şarkımız da The Beatles'dan Yellow Submarine. Telefonu söyleyelim. 0212 343 4040 -40.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 Our Yellow Submarine We all live in a Yellow Submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine We all live in a Yellow Submarine Yellow Submarine, Yellow Submarine And our friends are all aboard Many more of them live next door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 All we need Sky of, Sky of blue And sea of green In our yellow, In our yellow. Submarine birlikteyiz. E, Çerup dizisini ile tanışma şansı yakalayan dinleyicimiz e, Mehmet Ali Civelek oldu. Kelime yayınlarından Çaylak adlı kitabı kazandı. Bu arada olimpiyat ateşi hala <gülüyor> evet. yanıyor içimde. Şimdi bir çalınca aklıma geldi. Dün akşam kapanışta Paul McCartney bütün o yüz binlerce kişiye şarkı söyletirdi. Muhteşemdi onu da izleyin. Evet, bence. Tekrarlara bakmakta fayda var. Şimdi İngiltere'den biraz ayrılalım. Bu olimpiyat ateşi kendi kendine orada <gülüyor> közlensin. <Yapsın. Biz gülüyor> biraz Hollanda tarafına gidelim. Çınar yayınlarından bir kitap var elimde. Kedi Kız Minus. Ee, anime .G .schmidt. aslında Anna Maria Getrude Schmidt e, tarafından e, yazılmış e, ve Hollandaca'dan Gül Özlen tarafından çevrilmiş bir kitap. E, i̇yi de bir çeviri, e, özgün dilinden çevrilmiş Zaten o da ayrıca önemli. E, Kedi Kız Minus e, bir nedenle insana dönüşen bir kedinin hikayesi. E, öykümüz. Tibe ile başlıyor. Tibe bir gazeteci e, genç e, adam. E, fakat o kadar kedilere düşkün ki kediler dışında herhangi bir konuda bir makale yazmıyor. Yazdığı <gülüyor> yazılar çok güzel ama hep kedilerle ilgili. E, gazetede günlük bir yayın yapan bir gazete patron diyor ki e, Tibeye yani e, hani başka bir haber bul ve hani onu yaz yani yeter kedi tamam çok güzel yazıyorsun ama bir haber bul. Fakat Tibenin de problemi şu dünyanın en utangaç insanı. Yani bir gazeteci için ol, yani olmaması gereken bir şey. Hani sokakta dolaşıp e haber var mı diye sorması gerekirken insanlara sadece kedilerle ilgilenebiliyor tipi Fakat işte e, patronla bu konuşmayı yaptıktan sonra sokakta ne yapacağını bulmaya çalışırken haber güya, güya peşinde dolaşıyor. Bir bankta oturarak parkta. <gülüyor> çok komikmiş adam. <gülüyor> tabii tabii. Yani ne yapsın adam çok çekingen. İşte o sırada... E, Eski e, öğretmeni geliyor yanına bankta işte onunla sohbet ediyorlar filan doğrudan dönüyor mesela bir girişimde bulunmak istiyor bana verebileceğiniz bir haber var mı diye soruyor falan <gülüyor> derken bir gürültü kopuyor bir bakıyorlar bir tane köpek havlaya havlaya bir ağaca bir şey fırlıyor çıkıyor bir bakıyorlar böyle yani bir kedi gibiydi ama biraz fazla iri değil miydi leylek filan olmasın gibi garip şeyler söylüyorlar çünkü gerçekten iri bir bakıyorlar genç bir kadın e, minus <gülüyor> Tabi Tibe o sırada onun bir kedi olduğunu bilmiyor ama e, Tibe'nin bütün yani minusun bütün davranışları kedicice. E, neyse işte Tibe hani bunu haber yapabilir miyim diye düşünüyor işte ağaca bir genç kadın çıktı <gülüyor> falan <gibi> hani. <gülüyor> Neyse olmayacağını anlayınca işte evine dönüyor ne yapsam ne etsem dört dönerken e, bir bakıyor çatı katında yaşıyor Tibe. Çatı katı penceresinden ee, Minus girmiş çöpündeki balık kılçıklarını Ay. <gülüyor> ayık. çünkü çok aç gidecek hiçbir yeri yok falan. Ee, neyse ondan sonra şaşırıyor bilmem ne işte bir çanak süt vereyim diyecekken kendini topluyor. Çünkü o, anlıyor karşını... mu onun kedi olduğunu? Hayır anlamıyor işte tam ama o kadar kedi gibi davranıyor ki Minus yani bir çanak süt vereyim diyor neredeyse hani şaşırıp sonra düzeltip işte bir bardak falan diye hani. <gülüyor> neyse Minus o gece e, Tibe'de e, kalıyor ve Minus'un yardımı sayesinde bir haber de yakalıyor hmm. Tibe. Parkta karşılaştı öğretmenin üzgün olmasının nedenini öğreniyor. Çünkü onun işte hizmette bilmem kaçıncı yılıymış baş öğretmeniymiş o bölgenin uh -huh. ve hani artık emekli ve Bunun aslında bir hani tören beklentisi varmış onun kutlanma kutlama uh -huh. beklentisi varmış ama kimse onu hatırlamadığı için de çok üzgünmüş filan. Ve kedil e, onun öğretmenin kedisi aracılığıyla minus bunu öğrendiği için uh -huh. gelip bir şekilde TİBE'ye söylüyor ve e, ...Tibe'de bunu haber yapınca işte kediler dışında bir haber yakalamış oluyor ilk defa. Ve e, bu ha, o gecede Minus e, Tibe'nin evinde bir kutunun içinde uyuyor. Hayır. <gülüyor> e, şimdi Öyle ben yani. e, bir soru soracağım sor. ama tam böyle dan diye kitabın bütün çarpıcılığını da sor, e, anlayayım. Sor sor hadi sor. E, Minus nasıl insan olmuş? Ha, e, bilmeden bir şeyler yemiş. Yani bu şeyde de rastlamıştık böyle e, Muhteşem Moris ve e, değişmiş farelerinde Hı -hı. de vardı. Onlar da böyle bir laboratuvarın arka bahçesindeki bilmem bir şeyleri yiyince değişiyorlardı. E, Minus da öyle bir şey yapmış. E, bir şey yemiş. O yediği şey yüzünden Hı -hı. E, bu dönüşüm geçirmiş. O da ayrı bir hikaye olarak var içinde zaten. Velhasıl e, bu haber e, meselesi TİBE'yi kurtarıyor. Hı -hı. Ve böylece Kedi Haber Ajansı kuruluyor. <gülüyor> Minus aracılığıyla bütün kediler haber taşımaya başlıyor ve Tibet'e dolayısıyla gazetedeki işte işini kurtarıyor ama bu arada kentle ilgili çok büyük problemler ortaya çıkıyor. Tabii ki iyi kötü çatışmasına yine giriyoruz. Kediden al, al, haberi. Kediden al haberi. Bu arada okul kedisi var mesela sürekli şöyle haberler getiriyor. Lahey kurtuldu. <gülüyor> i̇şte bilmem ne kalesi kuşatıldı. Tarih dersine çok düşkün çünkü. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte okul kedisi var, fabrika kedisi var, belediye kedisi var. Ha, hep böyle Çok eğlendirilmiş. Evet. Ve kedi dünyasına çok güzel bir e, bakış açısı var. E, yani kitabı daha uzun uzun anlatabilirdim ama süremizi e, doldurduk. Dolayısıyla burada kesmek, kesmek zorundayım ama Çınar yayınlarından çıktı Kedi Kız Minus. Kedilerin dünyasına güzel bir bakış insan dünyasına bir bakış Şu cümleyi söylemem lazım Kedi kız Minus'u psikoloğa gönderiyorlar Sen kedi değilsin diye O psikoloğa diyor ki Bazen aynı anda iki yaratık olmak çok karışık bir duygu Yarı insan yarı kedi Psikolog da diyor ki Anlıyorum bazen tamamen insan olmak da çok karışık bir duygudur <gülüyor> Güzelmiş <gülüyor> Yani bu bakış açısı e, kesinlikle öneriyorum kitabı Kedi kız Minus Çınar yayınlarından Gelecek hafta görüşmek üzere Hoşçakalın